<gülüyor> Allah min şeytanı ve rejim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbi al-Alemin. Sallatu ve salamu alaikum sayda ölümlüne ve Ve ilah jami el-ambiyâ ve el-mustalim. Ve ila jami el-uliyyâ ve alhamdulillahi Allahın el ef'alül husnasını. Abi Rabir anlamaya çalışıyoruz. Allahın muamelesini Allahın kullarına bize birebir, teke tek bize muamelesini anlamaya çalışıyoruz. Allah'ın fiilleri, efali esmasından tecelli ediyor. İsimlerinden, yani rahmeti, rahmanlığından, rahimliğinden tecelli ediyor. ikrami i kerimliğinden, vehablığından tecelli ediyor. İsimleri böyle anlamak gerekiyor. Efal'da meydana gelen şey demektir. Sıra Allah'ın Allah vahyeder. Allah bütün peygamberlere vahyetmiştir. Nebilere, Resullere. Bütün kullarına vahyediyor. Allah arıya bal yapması için vahyetmiştir. Hz. Musa'nın annesine vahyetmiştir. Hz. İsa'nın annesine vahyetmiştir. Hz. İsa'nın havarilerine vahyetmiştir. Onun için dünyaya vahyetmiştir. Yere, göğe Vahyetmiştir. Bunlar hepsi ayet. Okuyunca anlayacağız Allah'ı beraber. Allah nasıl vahyeder? Önce onu anlayalım hep beraber. Allah'ın bir beşerle konuşması mümkün olmayan bir şeydir dedi. Neden? Beşer buna güç yetiremez. Allah Vahyeder dedi Ya vahyeder onunla konuşmuş olur Ya perde arkasından konuşur Ya da bir Resul gönderip konuşur. Bütün bunlar, hepsi Allah'ın emriyle, izniyle olan şeylerdir. Gerçek şu ki, Ali ve Hekim olan Allah'tır. Muhakkak ki O, Ali ve Hekim'dir. Her işi bir hikmetledir. Yüceler yücesidir. Kunun seviyesine vahiy ile tecelli ediyor. Herkese düşen, Rabbim benimle neyi konuştu, neyi konuşuyor? Bir konuşmuş oldukları, vahy ettikleri vardır. Bununla beraber vahiy devam eder. Son nefese kadar Allah'ın gönlümüze vahiy devam eder. Biraz önceki ayet devam ediyor. Böylece hitap Resulullah Efendimiz'edir. Sana biz emrimizden bir ruh vahyettik. Allah, Kur'an'a ruh dedi. Kendi emrimizden ruh vahyettik. Bundan önce, kitap nedir, iman nedir bilmezdim. Ancak, kitabımızı, evet, Kur'an'ı bir nur olarak sana indirdik. Onunla o Kur'anla dilediğimiz kullarımızı hidayete erdiririz. Hidayete ermek isteyen kullarımızı hidayete erdiririz. Muhakkak ki sırat-ı müstakim üzeresin. Dost doğru yol üzere sırat-ı müstakim üzeresin. Seni sırat-ı müstakime hidayet etmişiz. Kur'an gelmeden Resulullah Efendimiz Kitap nedir, ima, kitap nedir, iman nedir bilmezdi. Nasıl iman etmesi gerekir, Allah ondan ne istiyor bunu bilmiyordu. Bütün gönlüyle evet, Rabbini arıyor ama Rabbinin kendisinden ne istediğini bilmiyordu. Ne zamana kadar Allah ona vahy edene kadar, kitabı indirene kadar bilmiyordu. Eğer o böyleyse, biri Allah'ın kitabı ile muhatap olmazsa, o kitap nedir, iman nedir biliyor mu? Bilmiyor. Allah'ın Resulü bilmiyorsa kim bilebilir? Onun için Allah'ın kitabı ile muhatap olmadan hiç kimse evet, iman nedir bilmez. Gerçek manada kitap nedir? Hangi kitap? Allah ne buyurdu? Atımızdan sana bir ruh indirdik bir nur indirdik onu nur kıldık. Kitap diriymiş. Allah'ın ayetleri diriymiş. Ruhmuş, diriltirmiş. Allah'ın vahiyinden başka insan, gönül hiçbir şeyle dirilmez. Bütün bilgilere sahip olsa, 100 tane üniversite okumuş olsa, doktora yapmış olsa Allah'ın ayetleriyle muhatap olmayana kadar hakikati anlayamaz, gönlü dirilmez, manevi olarak diriliş gerçekleşmez. Allah'ın kelimeleri diriymiş. İnsan için evet, Allah'tan bir ruhmuş. Allah'ın nefetiyle ruhla karşı karşıya gelince anlaşılmış olur, aradaki perdeler kalkmış olur, ayet devam ediyor, göklerde ve yerde bulunanların hepsi, bütünüyle sadece Allah'a aittir. Ve bütün işler Allah'a döner. Bütün işlerin sonu Allah'a döner. Takdir O'nundur. Emir O'nun, hüküm O'nundur. Bize düşen Allah'ın vahyine, ipine sarılmaktır. O'nunla dirilmektir, O'na iman etmektir. O'nun nuruyla nurlanmaktır. Evet, Allah vahyeder. Ama O'nun vahyine sarılmayan, gönlünü O'na açmayan, O'na iman etmeyen, O'nu sevmeyen, O'nu kabul etmeyen, geriye kalan vahyi dinlemez, dinleyemez, anlayamaz. O'nun şuuruna varamaz. Allah O'nunla konuşuyor ama O anlamıyor. Sebebi nedir? Allah'ın vahyine iman etmediği, gönlünü açmadığı, gönlüne almadığı içindir. Allah Resulullah Efendimize buyuruyor, söyle onlara. Ben ancak Allah'ın bana vahyettiğiyle uyarırım. Davet ederim, uyarırım. Dolayısıyla o kendinden söz söylemez dedi. Sadece Allah'ın vahyettiğini söyler. Onunla Dirilmeye davet eder. Onunla silah-ı müstakime, Allah'a davet eder. Kendini bilmeye, Rabbini bilmeye davet eder. Yoksa Kur'an ve sünnet diye bir şey yoktur. Resulullah Efendimiz canlı Kur'an. O kendisine sadece vahyedileni bilir ve dini budur. Onun için Allah öyle buyurdu. Bundan önce kitap nedir, iman nedir bilmezdim. İmanı bilmiyor, kitabı bilmiyor. Okuması, yazması yok. Kim öğretti? Allah öğretti. O sadece Allah'ın kendisine öğrettiğini söyler. Onu anlatır. Onu beyan eder. Kur'an onun üzerinde canlanır. Yani onunla amel eder, Allah kulundan ne istiyor, nasıl bir kulluk istiyor, onu örnek olarak gösterir, önce ona yaptırıyor, onun için ayet-i kerime de buyuruyordu. Allah'ın Resulü kendisine indirilene iman etti, müminler de onun iman ettiği gibi iman etti, örnek çünkü önce o iman ediyor, o iman ediyor o ahlaka dönüştürüyor, o amele dönüştürüyor, üzerinde o ayet görünmüş oluyor. De ki, ben yalnızca bana Rabbimden yoluna tabi olurum, uyarım. Bu Allah'ın vahyettikleri Rabbinizden size basiretlerdir. Basiretler, basiret görmek demektir. Onunla hakkı görürsün, hakikati görürsün. Kendini görürsün, imtihani anlarsın buna beraber, Rabbini tanırsın, Rabbine varırsın. Basiretse, bu kalp gözüdür, Rabbini görürsün. İman edecek olanlar için bir hidayet, bir rahmettir. Allah'ın kitabı dışında hidayet ve rahmet yoktur. Onun için ısrarla mutlaka dinimizi, imanımızı, İslam'ımızı, kulluğumuzu, hayatımızı, ibadetimizi, bakışımızı, her şeyimizi Allah'ın kitabına arz etmemiz lazım. Uyuyorsa doğrudur, uymuyorsa yalan, yanlıştır. Hayatımız dinimizdir. Neye göre yaşıyorsak dinimiz odur. Yani ben şu dindeyim demek de kimse o dinde olmuş olmuyor. Allah'ın dinindeyim deyince, ben Allah'ın vahyine iman etmişim, ona tabi olmuşum, ona uyarım demektir bu. Falan kitaba, falan alime, falan hocaya, falan şeyhe değil. Allah'ın kitabına. Vahiy, Söyledim biraz önce. Allah huğunun gönlüne vahyeder. Bu süreklidir. Allah vahyiyi nasıl beyan ediyor? Allah Zekeriya aleyhisselam'ı bir evlatla, Yahya'yla müjdeledi. Zekeriya aleyhisselam, bunun arameti nedir ya Rabbi dedi. O da kavbinle üç gün boyunca sapa sağlam olduğun halde konuşamamandır. İstesen de konuşamaz. Yani dilini kitledi. Kavmine Rab Rabbinizi çok çok tesbih edin de dedi ona. Konuşamıyor. Nasıl söyleyecek? Evet, Buyur Allah'a ait kelime de. Zekeriya, mescitten mihraptan çıktı, kavminin karşısına çıktı. Sabah akşam Rab'binizi tesbih edin diye vahy Vahyi anlıyoruz. Nasıl anlatıyor Hangi şekilde anlattı? Konuşamıyor. Elbette ki elleriyle anlatacak. Ağzıyla böyle anlatmaya çalışacak. Ses yok çünkü. Vahiy neymiş? Karşımızdaki, zaten kelime manası öyledir. Gizli ve suratli, ani, gizli ve ani, gizli anlatıyor, yani birinin sırtı dönükse o duymuyor, sadece karşısındaki duyuyor. Rabbinizi sabah akşam evet tesbih edin diye kavmine vahyetti, vahiy söylüyoruz. Aynı şekilde Allah öyle buyurdu yine ayet-i kerimede, şeytan dostlarına vahyeder, nasıl? ve vesvese veriyor ona, onu hatırlatıyor bir şekilde. Allah bize, gönlümüze vahyettiğinde bazen bunu hitap olarak işitiriz, hitap. Bir beşerin seviyesinde hitap olarak işitiriz. Genel olarak vahiy o değildir, onun adına hitap denir zaten, vahiy. Onu gönlünde bir anda hazır bulursun, bir anda gönlüne geliyor, bir anda. Yani o anda onunla meşgul değilsin. böyle bir şey düşünmüyorsun o anda, birden gönlüne geliyor. Gizli ve süratli. birden gönlüne geldi, vahiy buydu. Allah Hazreti Musa'ya, Tuva'da, mukaddes vadi Tuva'dasın, ayakkabını çıkar dedi. sonra ona şöyle vahyetti seni seçtim sana ettiklerimi dinle sana vahyedeceklerimi dinle ne dedi ona muhakkak ki Allah ben benden başka ilah yoktur Sadece bana abdol ve beni zikretmek için namazı ihame et. Kıyamet saati hızla yaklaşarak gelmektedir. Herkes için bu böyledir her zaman. O gün herkesin sahinin, çabasının, gayretinin karşılığını bulacağı gündür. Neredeyse o günü kendimden bile gizleyeceğim. Git bunu anlat. O zaman dikkat edin. Allah'ın vahyine iman etmeyip, kendi hevasına uyanlar sakın seni Allah yolundan ali koymasın. Sonra, sonra kovulursun. Sonra kovulmuş olursun. Sonra reddedilmiş olursun. Allah seni reddeder. Eğer biri Allah'ın vahyine uymasa, kendi havasına uyanlara uysa, onları dinlese ne olur? Allah onu reddeder. Daha doğrusu. O Rabbini reddetmiştir. etmiştir. O'nu dinlememiştir. Ciddiye almamıştır. Arada bir söylüyorum. Onun için ümmetin hali, insanlığın hali böyledir. Eğer Allah'ın vahyini dinleselerdi ne olurdu? Hepsi peygambere benzer evet, peygamber gibi olurlardı. Gerçek bu. Hakikat bu. Okul, kul ve resuluhu Niye ona benzemiyor, niye daha çok şeytana, iblise benziyorlar? Rablerini dinlemediği, iman etmedikleri için. Allah da öyle söyledi. Sakın dedi. Kendi havasına uyanlara sakın uyma. Onlar seni Allah yolundan alıkoymasın. koymasın. Yoksa sonra bu senin felaketin olur. Evet, Hazreti Musa'ya buyuruyor, daha önce de sana bir lütufta bulunmuştuk. Annene vahyetmemiz gerekeni vahyetmiştik. Ne demişti Hazreti Musa'nın annesine? Evet, alimlerimiz Allah peygamberlerden başkasına vahyetmez dediği için bunu söylüyoruz. Bu ayeti okuyunca Allah diyor ilham etmiş. Vahiyin ne olduğunu bilmediği için ilham etmiş. İlhamla vahiy arasında ne fark vardır? Eğer vahiy Allah yaptıysa o çok nettir. Evet, annesine vahyetti ki onu sandığın içine koy. Böyle ilham olur mu? Bak net söylüyor onu. Sandığın içine koy. Sonra onu suya bırak. Su onu sahile bırakacak. Sahilde bir yere bırakacak. Onu bana düşmanlık yapan, ona da düşmanlık yapan biri alacak. Onu orada yetiştireceğim. Evet. O nazarımızın önündedir. Korkma, endişe etme. Onu ben korurum. Nazarımızın önüm, önündedir o. Orada onu büyütüp yetiştireceğim. Çünkü ona kendimden sevgi verdim. Allah kendinden sevgi verince diğer insanlar iradesiz onu sever. Ona bir şey yapamaz. Onu sevmek zorundadır. Allah kendinden sevgi vermiş. Bütün kullarına kendinden sevgi veriyor mu? Evet. Eğer bir çocuğa kendinden sevgi vermese ana baba evet, o kardeşler hepsi onun için hizmete ederler. Yeni doğan bir çocuk için kendinden sevgi vermiş. Hazreti Musa Firavun'a gittiğinde o ayeti tamamlayayım. Evet Musa'nın annesine on için endişe etme dedik çünkü biz onu tekrar sana geri vereceğiz. Onu Peygamberlerden kalacağız diye vahyettik. Hazreti Musa'nın annesine böyle vahyetmiş. Allah'ın guruyla konuşmasını anlamayanlar, anlamak istemeyenler, kabul etmek istemeyenler, Allah bizden uzaktır. O peygamberdir, özeldir. Ona öyle vahyetmiş. O da bize bildiriyor. Sanki hiç Allah bizimle konuşmuyormuş gibi. Allah bize şah damarımızdan daha yakın değilmiş gibi. Allah kişi ile kalbi arasına girer. Sanki gönlümüze tecelli etmiyormuş gibi, sanki gönül arşımıza tecelli etmiyormuş gibi ya da bizimle konuşmuyormuş gibi anlayanlar Allah'ın hakkını takdir edemediler. Kendini Allah'tan bağımsız bir varlık olarak gördüler. Hz. Musa, Firavun'a gittiğinde, Fir'an söylüyor, sizin Rabbiniz kimdir? Hazreti Musa iki kelimeyle Rabbini tanıtıyor. Bizim Rabbimiz her şeye hilkatini, yaratılışını verendir. Yaratandır, yaratılışını verendir, şekillendirendir. Sonra ona hidayetini verendir. Allah herkese hidayetini vermiştir. O yaratmıştır. Buna beraber hidayetini vermiştir. İnsan hidayet yolundayken yani fıtratı tertemizken kendini ne yapıyor? Fıtratını bozuyor. Yoldan çıkıyor. Onun için söylüyoruz. Çocuklar melekler gibidir. Sonra şeytana tabi olunca o, güzelliğini kaybediyor, fıtratını kaybediyor. Bu Kur'an, bu ayetler Rabbinin sana hikmet olarak vahyettiği şeylerdir. Rabbin ile beraber başka ilahlar edinme. Yoksa yerilmiş ve kovulmuş olarak Cehenneme gidersin, dedi. Allah'a şirk koşma. Rabbinle ba beraber başka ilahlar eder mi? Yani mülk Allah'ındır. Bütün kuvvet, bütün kudret Allah'a aittir. Emir onun, hüküm onun. Malik odur, melik odur. Allah'ın her bir ismine tek tek iman etmen lazım. Yaratan odur dirilten O'dur, öldüren O'dur, hesaba çekecek olan O'dur. Yoksa insana, kendine, birilerine güç, kuvvet, mülkiyet bir şey verdin mi Allah'a şirk koşmuş oluyorsun. Eğer böyle yaparsan ne dedi? Yerilmiş ve kovulmuş olarak cehenneme girersin dedi. Yerin cehennem olur. Onlar, müşrikler derler ki bize başka bir Kur'an getir, başka bir şey söyle bize. Eğer onlara başka bir şey söylersen, onlar seni dost edinirler. Allah'ı kabul etmiyorlar. Allah'ın ayetlerini kabul etmiyorlar. Kim? Müşrikler. Şimdi de öyle midir? Evet. Allah'ın ayetlerini okuyorsun ama diyor ama alimlerimiz böyle söylemiş. Ama herkes böyle söylüyor, herkes böyle yapıyor. Yani kimse bilmiyordu, Siz mi biliyorsunuz? Evet. Biz bilmiyoruz. Allah biliyor. O söylüyor. Herkes öyle söylüyor. Peki Allah ne diyor? O işine gelmiyor. Onlara işlerinden bir adama, insanları uyarıp ikaz et. Buna beraber iman edenlere de Rableri katında gerçek bir makam vardır diye müjdele böyle vahyetmemiz insanlara şaşırtıcı mı geldi? Böyle yapmamız insanları şaşırttı mı? Doğrusu küfre sapanlar şöyle dediler. Bu bir büyücüdür. Maşallah kalmadı. Demek Allah bunu bir insanla yapıyormuş. Uyarıp ikaz etmeyi, bununla beraber iman edenler için Rableri katında gerçek bir makamın olduğunu müjdelemeyi biriyle yapıyormuş. Kiminle yapıyor? Elbette ki peygamberlerle yapıyor, nebilerle yapıyor. Resullerle yapıyor, kıyamete kadar peygamber varisleriyle yapar, yapmaya devam eder. Sadece bir makam var demiyor. O makamı kazanmanın yolunu gösterir. Yoksa bir mana ifade etmez. Yoksa lafta kalmış olur. Yolunu gösterir. Buna beraber o yolda, sirat-ı müstakimde yürütür. Onu ona kazandırır. Aynı şekilde uyarırken evet, inzar eder. Nazara sunar. Gözünün önüne getirir. O eğer dinlerse cehennemi görür gibi olur. Azabı görür gibi olur. Gideceği yeri görür gibi olur. Allah'ın sana vahk yine evet, uyt, tabi ol. Allah hükmünü verinceye kadar evet, sabret. Allah hükmedenlerin hayırlısıdır, hayırlı olan Allah'ın hükmüdür. Rabbinden sana evet, vah, yoluna, vah yoluna tabi ol. Ondan başka ilah yoktur ve müşriklerden yüz çevir. Allah'ın vahyine tabi olmayanlar müşrikmiş. Nefsini, başkalarını, başka sözleri Allah'a şirk koşuyormuş. Sen Rabbinden sana vahy buyurdu. Müşriklerden de yani Allah'ın vahyine tabi olmayanlardan yüz çevir. De ki, eğer ben delalete düşersem, kendi aleyhimde, kendi nefsim aleyhinde yoldan çıkmış olur, delalete sapmış olurum. Eger hidayeti bulacak olsam, bu da Rabbimin bana vahyettiği, vahyetmekte olduğu Kur'an'ın sayesindedir. Muhakkak ki o, Semiy ve kâribdir. Her şeyi işiten kuruna kurundan daha yakın olandır. Eğer biri Allah'ın vahyine uymazsa ne olmuş olur? Yoldan çıkmış olur. Andolsun ki sana ve senden öncekilere. Allah şöyle vahyetmiştir. Eğer şirk koşacak olursan, muhakkak ki senin amellerin boşa gidecek. Ve elbette sen hüsrana uğrayanlardan olacaksın. Yani bir ayete itiraz edecek olsan, şirk koştun, amellerin boşa gitti. ibadetin boşa gitti. Neden? İmanı kaybettin ondan. Kitap Resulullah Efendimiz'e dedi, de ki ben ancak sizin gibi bir beşerim. en beşerun müslukum. Bana, yalnız bana sizin ilahınızın bir tek ilah olduğu vahyolunuyor. Öyleyse ona yönelin, ona dönün. Ondan mağfiret dileyin. Ona tövbe edin böyle olsun müşriklerin halini. Böyle olmazsa Allah'a şirk koşmuş oluyoruz. Allah her neyi vahyettiyse, kula düşen gönlünü açıp onu almaktır. Allah şöyle vahyetmiştir kullarına iman edenleri dini ayakta tutun. Dost doğru olarak din Allah'ın vahyettiğidir. Allah'ın vahyiyle ayakta dur Allah'ın yolunda yürü. Emrettiği sevdiği gibi yap. Onda ayrılığa düşmeyin. Nasıl ayrılığa düşüyor? Eğer ayrılığa düşmeseydik böyle bin parça olmazdık. Her parça benim yolum doğrudur demezdi. Ayrılığa düşmüşsünüz ki bin parçaya bölünmüşüz. Bu Allah'ın bütün insanlık için emridir. Ayrılığa düşmeyin. Dini ayakta tutun. Bunu hem Nuh'a böyle vahyetmiştir, hem sana vahyettik, İbrahim'e, Musa'ya, İsa'ya, evet, onlara da böyle vahyetmiştik. Hepsine vahyettiğimizi aynı şekilde sana da söylüyoruz dedi Resulullah Efendimiz'e. Bununla beraber senin davetin, çağırmakta olduğun. Allah'ın vahyi müşriklere ağır geldi. Allah dilediğini buna seçer. Kendisine yöneleni hidayete erdirir vahyiyle. Allah'ın vahyi olmadan hidayet olmaz. Kim tercih ederse Allah onu hidayete erdirir. Ayrılığa düşmemek için ısrara söylüyorum. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyenler kardeşimizdir. Böyle söyleyenlerle beraber Rabbimiz bir midir? Bir. Rabbimizi mülkün maliki olarak kabul ediyor muyuz? Ediyoruz. Peygamberimiz bir midir? Bir. Kitabımız bir midir? Bir. Kıblemiz bir midir? Bir. Şehadetimiz bir midir? Bir. Daha ne olsun? Nereden ayrılığa düşüyoruz? Kardeşliğimiz nereden bozuluyor? Nereden birbirimize düşman oluyoruz? Hiç önemli olmayan şeyleri getirip önümüze koyup, işte siz böyle düşünüyorsunuz, biz böyle düşünüyoruz, siz şöyle yapıyorsunuz, biz böyle yapıyoruz deyip ayrılık olur mu? Yani sizin Allah'a olan imanınız, sizin Rabbiniz, peygamberiniz, kitabınız bundan daha mı önemsiz, daha mı aşağıda kaldı? Bunu böyle öne çıkardınız, üstüne çıkardınız. Nerede sizin imanınız? Nerede imanınıza verdiğiniz kıymet değer? Bu kadar mı? Onlar kendilerine ilim geldikten sonra, Allah'ın ayetleri onlara geldikten sonra, evet, aralarında ayrılığa düştüler. Neden dolayı? Bu yanlıştı. Kibirlerinden dolayı tabii ki. Bence demekle demelerinden dolayı. Bana göre demelerinden dolayı onun için haksızlık ettiler. Eğer Rabbinden geçmiş olan bir söz olmasaydı, takdir etmiş, takdiri sözüdür, sözünden dönmez. Rabbinden geçmiş bir söz olmasaydı muhakkak ki aralarında hüküm verilmiş ve iş bitirilmiş olurdu. ''Onların ardından kitaba mirasçı olanlar ise ona kuşku ve tereddütle baktılar, kuşku ve tereddüt içindedirler.'' Eğer kuşku ve tereddüt olursa işte bir olamıyoruz, beraber olamıyoruz, kardeş olamıyoruz. Dolayısıyla ayrılığa düşüyoruz. Kuşku ve tereddüt değil de iman olursa ne olur? Titrer. Haşyetten titrer. Rabbinin huzurunda söz söylemekten titrer. Kulü anlamamış, Allah'a yakınlığını anlamamış. La ilahe illallah, <gülüyor> Resulullah diyor. Kardeşi gibi görmüyor, göremiyor. Şu halde şöyle yapman lazım. Sen davet et. Allah'a Allah'ın vahyine davet et. Allah'ın sana emrettiği gibi dost doğru ol. Onların heva heveslerine uyma. Ve de ki, ben Allah'ın indirdiği kitaba iman ettim. Aranızda adaletle hükmetmeyi Rabbim bana emretmiştir. Allah bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim amelimiz bizim, sizin amelleriniz sizindir. Bizimle sizin aranızda bir tartışma konusu yoktur. Allah bizi bir arada toplayıp hesaba çeker, dönüşte onadır. Tartışma konusu yok dedi. Sen sana vahy edilene sımsıkı sarıl. Çünkü sen sırat-ı müstakim üzeresin. Sırat-ı müstakim üzere olanlar Allah'ın vahyine sımsıkı sarılanlardır. Sana Rabinden vahyedileni oku. Onun sözünü değiştirecek hiç kimse evet yoktur onun dışında sığınılacak bir yerde bulamazsın. Ona sığınmaktan başka çareniz de yoktur. Evet. Allah vahyeder Allah bir de arıya vahy ediyor. Evet. Arıya vahy ederken ne buyuruyor arıya? Rabbin bal arısına vahyetti. Buyur. Dağlarda, ağaçlarda bir de onların kurdukları çardaklarda, insanların kurdukları çardaklarda kendine evler edin. Sonra evet, meyvelerin senin için meyve olan Çiçeklerin özünden Topla Rabbinin sana kolaylaştırdığı Gösterdiği yollarda yürü Uç Ve bali yap Kimin için? İnsan için Yaptığı bali hem kendisi yiyor Hem insan için yapıyor Rabbinden emir almış İnsan için bal yapıyor, o balda insanlar için şifa vardır buyurdu. Bunu düşünen, anlamak isteyen gönül sahipleri için bunda bir ayet vardır. Senden önce hiçbir Resul göndermedi ki ona şöyle vahyetmemiş olalım. Hepsine şöyle vahyettik. Benden başka ilah yoktur. Sadece bana abd olun. Allah'a abd olmak için sadece onu dinlemek lazımmış. De ki ben sadece Allah'ın vahyiyle uyarıyorum, ikaz ediyorum. Ancak sağır olanlar uyarıldıklarında çağrıyı daveti işitmezler. Eğer birinin kalp kulağı sağır olmuşsa, çağrıyı daveti işitmez, davete icabet etmez. Biz onları emrimizle hidayete erdiren imamlar kıldık. Onların işleri hayırlı. Bununla beraber namazı, ikame etmeyi, zekatı vermeyi onlara vahyettik. Onlar bizim salih kullarımızdı. Sana kitaptan vahidileni oku ve namazı ikame et. Gerçek şu ki namaz insanı her türlü aşırılıktan alıkoyar. Allah'ı zikretmek ise muhakkak ki en büyüktür. Allah yapmakta olduklarınızı bilendir. Allah'ı zikir en büyüktür. Bütün ibadete zikirdir çünkü. Buna beraber bir de Allah Allah deyip Allah'ı zikretmek vardır. Nuh'a ondan sonraki peygamberlere vahyetimiz gibi sana da vahyettik. İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, onun torunlarına, İsa'ya, Eyyub'a, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a vahyettik. Davud'a da zeburu verdik. Hepsine neyi vahyetmişsek sana da onu ediyoruz Allah'ın dini değişmez. Onlar dinlerini tarif etmişler. Onun için her yeni kitap geldiğinde bir öncekini tasdik ediyor tahrif olmuş olanı düzeltmiş oluyor. Allah dinini yenilemiş oluyor. Yer şiddetli sarsıntıyla sarsıldığı zaman, yer ağırlıklarını dışa atıp çıkardığı zaman, insanlar kabirdedir, onları dışarıya atıyor. Ve insan buna ne oluyor dediği zaman, Yer haberlerini evet, bir bir anlatacaktır. Çünkü senin Rabbin yere vahyetmiştir. Allah bir de yere vahy ediyor. Hangi varlığa vahyettiyse o Allah'ın vahyini alır ve gereğini yapar. Yere vahyeder, içindekini dışarıya atar. Bununla beraber herkesin haberini anlatmaya başlar. Taş, toprak, dağ, ağaç her şey konuşuyor. O gün Allah onlara amellerini, yaptıklarını göstermek için bölük bölük çıkarlar. Artık kim zerre kadar bir hayır işlemişse onu görür. Kim de zerre kadar şer işlemişse o da onu görür. Allah bir de Hz. İsa'nın havarilerine vahyetti. Allah havarilere şöyle vahyetti. Bana ve Resulüme iman edin diye Allah vahyetti. Onlar da biz iman ettik. Müslüman olduğumuza sen de şahit ol demişlerdi. Demek Allah havarilere de vahyetmiş. Havariler Hz. İsa'ya iman edenler. İman eden on iki kişi. Öndeki on iki kişi. Onunla beraber vahyi taşıyacak, Allah'ın dinine yardım edecek, Allah'ın resulüne yardım edecek on iki kişidir. Sonra, sonra bir tanesi evet, sapıyor, kaybediyor. Allah insana vahiy eder. Bütün mesele Rabbimizi dinlemektir. Daha önce anlatmıştım. Geçmiş zamanda zatın biri vaaz verirken sıksız söylüyormuş. Allah sizinle konuşuyor, siz Allah'ı dinlemiyorsunuz. Orada diyor bir fakir dışarıda konuşuyor. Allah için bana bir sarık verecek kimse yok mu diyor. Cemaatin içinden biri gönlünden geçiriyor. Ben sarık mı vereyim diyor. Sonra yok bir başkası versin diyor. Hepsinden zengin ben miyim diyor. Sonra bir daha vereyim diyor. Sonra bir daha vazgeçiyor. Sonra bir daha vereyim diyor. Bir daha vazgeçiyor. Ozat zat konuşmaya devam ediyor. Yine söylüyor. Allah sizinle konuşuyor ama siz Allah'ı dinlemiyorsunuz. Sargını vermek isteyen tür ayağa kalktı diyor. Dedi ki siz ikide bir diyorsunuz ki Allah sizinle konuşuyor. Siz Allah'ı dinlemiyorsunuz. Biz duymuyoruz. Allah nerede bizimle konuşuyor? Diyor dedi ki Allah bir sarık için üç defadan fazla söz söylemez. Üç defa gönlüne geldi sargı verdi dedi ya. Kim söyledi sana onu? Allah söyledi. Üç sefer söyledi. Bu seferden fazla da söylemez. Onun için söylüyoruz, gönlümüze gelen her hayır, her güzellik Allah'tan gönlümüze vahidir. O davet ediyor, hayra davet ediyor, güzelliğe davet ediyor, güzel yapmaya davet ediyor, iman etmeye davet ediyor, kul olmaya davet ediyor, kazanmaya davet ediyor, cennete davet ediyor, nura davet ediyor, vahyine davet ediyor. Hayır yapmaya davet ediyor, ibadet yapmaya davet ediyor, kardeş olmaya davet ediyor, bir ve beraber olmaya davet ediyor, birbirimize rahmet olmaya davet ediyor, nimet olmaya, ikram olmaya davet ediyor, Hazreti insan olmaya davet ediyor, şeytana uymamaya davet ediyor, abd olmamaya davet ediyor, peşinden gitmemeye davet ediyor, bununla beraber kibirlenmemeye davet ediyor, hâsat etmemeye davet ediyor küfre düşmemeye, Allah'a şirk koşmamaya davet ediyor. Hep davet ediyor. Kur'an'da ne söylemişti? Evet, bir de ayrıca her biriyle tek tek gönlümüze vahy edip davet ediyor. Onun için eğer biri ben işitmedim dediyse o zaman dinlemiyor demektir. Dinlemiyor. Kendini, gönlünü dinlemiyor. Rabbinin yakınlığını tatmıyor. Rabbinin kendisine söyleyeceğini evet. kabul edememiş, iman etmemiş. Dinlemeye başlayınca, dinleyince ne olur? Bu sefer evet. o vahyi bütün şiddetiyle tadar. Bir anda bir anda kurum seni seviyor. Bir anda kurum güzel yaptın. Bir anda hadi kurum şunu da yap. Ne olur? Ürperir. Birden ürperir işitmeye başladı. Bunu Rab, bunun Rabbinden olduğunu bildi. Tatlı bunu. Ama tatmayan bilmez, bilemez. Anlayamaz bunu. Onun için işitmek için dinlemek gere gerekir. Görmek için de bakmak gerekir. Anlamak için biraz düşünmek gerekir. Yani kalp gözü, kalp kulağı buna beraber insanın kalbi bunun içindir başlardaki göz kör olmaz evet, kalpteki göz kör olur dedi Allah onu aşmak lazım bunun için dinlemek lazım bakıp görmeye anlamaya çalışmak lazım düşünüp tefekkür edip anlamaya çalışmamız lazım nasıl ki Allah ediyorsa insan da birbirine vahyeder hem de konuşarak veya haliyle tavrıyla gizli gizli yapmış olur. O tam bir vahiy olmuş olur. ne bir şey söylüyor. Vahy ederken ya Allah'ın vahyiyle vahiy ediyor ya şeytanla vahiy eder. Ya Allah ile ona bir şey anlatır karşısındakine ya da şeytanla beraber anlatır. Eğer Allah'ın vahyi onun gönlüne inmişse onun gönlünde Allah'ın vahyi varsa Allah'ın vahyi davet eder. Konuşur, düşünür, anlatır, davet eder. Değilse şeytanla yapar onu. Onun için insan sürekli vahyi ile iç içedir. Allah'ın vahyi ile iç içedir, mümin. Eğer Allah'ın vahyi değilse şeytanla beraberdir. Şeytanın kendisine vesvese olarak verdiğini, vahyettiğini, niye Allah vahyeder diyor? Şeytan dostlarına vahiy ediyor. Şeytan ilahedilmiş ondan. Neyi vahiy ediyor? Hadi şuna karşı kibirlen. Hadi bununla büyüklen. Hadi bununla onu ez. Hadi şöyle biraz büyüklük tasla. Hadi şuna biraz şunu biraz aşağı indir. Biraz küçümse. Hadi şunun dedikodusunu yap. Hadi şuna şunu eleştir. Bunu çekiştir. Olmadı, hadi biraz iftira at. Çamur at. Nereye gidiyorsun? Sen kimsin? Bak şeytanın işini yapıyor, şeytanın peşinden gidiyorsun, haberin yok. Yakıştı mı bu şimdi Hazreti insana? Rabbinin vahyine iman etmiş olana, Rabbini dinleyene, Rabbinin vahyiyle nurlanmış olana, Rabbinin vahyiyle dirilmiş olana, vahiy olana diriltiyorsa o oluyor. Onun vahiyle dirildiyse o Allah'ın vahyi ol O iradesiz öyle konuşur. Allah'ın vahyini konuşur. Hakkı konuşur. Güzelliği konuşur. Doğruyu konuşur. Hakka davet eder. Rahmete davet eder. Sabra davet eder. Şükre davet eder. Nimete, ikrama davet eder. Davet eden Allah'tır. O da onunla dirilmişse Allah'tan bir ruh ile dirildi. Allah öyle söyledi. İnşallah Allah'ın vahyiyle dirileceğiz. Resulullah Efendimiz için söylenen canlı Kur'an olacağız. Canlı Vahiy olacağız. Rabbimizin vahyiyle dirilip onunla Rabbimizle olacağız. Öyle ki benliğimizden bir eser olmasın. Kendimizden, benliğimizden, nefsimizden konuşmayalım. Allah'tan konuşalım. Allah'ın vahyinden konuşalım. Bununla beraber Allah'ın vahyiyle davet edelim. Allah'ın vahyinin yolunu gösterelim. Emrettiği şekilde yolu gösterelim. Sevdiği şekilde yolu gösterelim. Elbette ki önce o yolda, vahyin yolunda Rabbimize giden yolda biz gidelim. Biz koşalım Rabbimize. Allah bizi vahyini dinleyenlerden eylesin. Amin. Her anda gönlüne vahyettiğini anlayanlardan eylesin. Bir an bile Rabbinin huzurunda olduğunu unutmayanlardan eylesin. Allah hepinizden razı olsun.